Allah'ı Sâmi'ye Alîm, min Şeytanı Râjib. Rabb'e âguz bıkam, min الذي يوسمس في صدور الناس من الكلة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله أملاك جتبوا على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بسليمه صدق الله راسم صلوا على رسولنا القدعان الشفع غير شنو محمد صح ولا طبيب ايه محمد هذا منبع باغي بلاغات الله يسني فيصل الصادات وان محمد صلاة الله أستغفر إلى سيدنا محمد وعلى من من الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سَنَجْعَلُ لَهُمْ أَصْحَابًا مِنْ Ve bella wa ya rasuluna wa ve ve إن صغير مشهوده قرآن الكريم وصوصيلا وقدو شو آية جليلة ببير يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا ايمانكم وخلب بينكم فتزيلا قدم ببعض صفاتها وتزوغ السودة بما سبتتم. bir nevi devamı Onun için geçen cumartesi günlük konuşmamızı kısaca hatırlamakta fayda var. Onu hatırlayacak hafızalarımızı talihye tazelereceğiz ve bugünkü konuşmamızı onun üzerine bina edelim ve böylece mevzu bir bütünlük içerisinde ifade edilmiş ve ifade etmeye çalıştığımız fakikatlar Hepimiz tarafından daha iyi, kolay bir şekilde anlaşıp, anlayıp, öğrenip, ondan sonra her zamanki duha'mız gibi yine dua ederek Rabbimiz'den niyaz da buluyoruz. Rabbimiz bize öğrendiklerimizi duyduklarımızla rızay-ı şerifine muhafık şekilde amel etmeyi nasip-i mühesseri. İşe yarayan budur. Bunu ötesi Geçen konuşmamda hatırlayacağımız üzere Besmele'den bahsettir. Besmele. Besmele hepimizin, her gün okuduğu namazda her sorun bir şeyin rekatin başında Fatiha-i Şerife'den önce okuduğumuz bir hususdur. Besmele aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de çok çok ördemiz bir ayet-i celil edilir. Besmele'ye ayet-i celil ediyor. Cenab-ı Hak onu bir ayet olarak göndermiştir. Ama Besmele başında bulunduğu surenin ayeti değildir. O sadece surelerin birbirinden ayırmak için gelen bir bir kalabendir. Ama Süleyman aleyhisselamla verilmiş olan selayı esmela sayesinde bulmuşlar. Bunun için de ve Yemen melikesine Belkıs'a yazmış olduğu mektupta Esraizu Billah İnnehu min Süleymane ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim diye yazmışlar, yazmışlar. Bu atabın kaleme alındı Cenab-ı Hakk'ın hikaye eden bize bildiren dağıtı celiyyesi bu surenin ayıdır. Bu surenin Ama diğerleri sureni birbirinden alıran, birbirinden tehlike eden bir kazanet. Ama besmele ne dediğiyse besmele ayıdır. Ayıdır ne dediğiydi? Besmele'nin haklarını sakin olacağına belli birçok Besmeledeki esvare geçen konusunda ifadeye çalışmıştır. Ne diyordu? Mesela dört şeyi Cenab-ı Hak besmeleri adına dört kural vermiştir. Bir nuh alih silah, otu fonda, o imamları sarad, bağılma delikleriyle besmele yar sayesinde fırlatılmış gemisinin birer de bütün binenlerin tembih etmişler. Yani Hadis şöyle diyor arkadaşlar: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yani bugün yürürken de, dururken de Allah'ın ismiyle neyin binin demişler ve bununla binerek Muhaddissemar o kufurdan kurtulmuştur. O Allah'la beraber. Burası bize bir şey ifade eder. Demek ki biz de bu halde, halde, aynen Hazreti Nuh'un gemisi gibi İslam diye bir gemi vardır. Ona binecek, ona binecek. Onunla yol alırken, yollarda biraz da biniyoruz. Şimdi günlük hayatta, şoförler, bastıya Bismillahirrahmanirrahim. Bir Allah'ın izniyle şey Hem vasıtları hem kendileri bu sırrı, ondaki bereket hürmetine kendimin. Hatta vasıtları, bunu küçük bir muhafazak yapmış, otomobillerinin içerisinde muhafaza etmek Ama Birçoklarında görüyorum Allah'a asılıyor, peygamber elden basa asıyor, nereye aşağıya kalkıyor ki bunlar hürmet edilecek şeylerdir. Öyle mi? Nişli Hafi Hazretler de doğrusunuzdur. Nişli Hafi Hazretleri geçmişin hükümetler öyle e, imrenilecek veya metin bahsedilecek bir yaşayış değildi. Gayrarda hoş olmayan bir yaşayışı var. Allah'ın tanıyanlar dikkatince çekiyordu. Beşir hafif çalıyor, oynuyor böyle bir adam. Bir gün amcası bir rüya görür. Bir amcası. Rüyasında amcasına derler ki, Beşir affedildi. Hayret içerisinde kalır. Ama oki devamlı endişe ettikleri birisiydi. Çalıp oynayıp duruyor, nasıl olur? Ve hatta üzülüyorlardı. Bunun altını Sonra uyanıyor, tekrar uyuyor, rüyasında öyle birisi laf edil dedik. Üç defa bu rüyayı görünce ertesi gün Çağrı diyor ki gel buraya. sen diyor biz bildiğimiz kadarıyla hiç iyi yaşamayan birisiniz. Evet ama sen bu günlerden ne yaptın diyor böyle dikkat çeken, dağış kontonumuz bu çabuk oynamanın dışında yaptığın bir şey var God işte bizim günümüz böyle geçiyor. Hayır başka bir dik dikkatle düş, düşün, düşünüyor, diyor ki abi ben diyor, ben diyor, çamurlara düşmüş, böyle pislik içerisine düşmüş, Bismillahirrahmanirrahim yasını bir kağıt gördük Evet, bu kağıtta haffet Allah'ın mübarek ismi, yerde kimlenmesin diye kaldım, aldım, onu temizledim, güzel tabular sivere pürmekle bir yere Kimden? Kimin söylüyorlar? مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Rahmet-i İlahiden kovulan şeytanın şerrinden Hz. Allah'a sığır. Kur'an-ı Kerim okumayı istediği zaman Cenab-ı Hakkası, onun için biz konuşurken, konuşma esnasında esnasında ayet-i celî ile okuyacağımız zaman devamında şu tabiri kullanmayı bu ayet-i celî ile uygun düşünür ve söyleriz. şerifiye öyle başlıyoruz. Öyle Evet. Onun için Ruhal-ı Kerim'i başlarken şeytandan Cenab-ı O anda. Ondan sonraki surelerde, ondan sonraki rekatlerde Thank <laughs> you. Neden olmadı? iman edemediler. Küçük gördükleri için beğenmediler. 20. asra gelir. Bir evliya Allah dostudur ve büyüktür. Onu gözünde küçük gören adam o evliğinin kerametinden, onun bereketinden istifade edemez. Efendim? Öyle mi? İnsan mı kıymetli, taş mı kıymetli? İnsan kıymetli, öyle değil mi? Neye taştan yapılmış Kabe'ye doğru dönüp de secde ediyoruz? Bir an için düşünün. Biz Kabe'nin taşına, toprağına secde etmiyoruz ki, Kabe'ye dönüp secde etmemizi emreden Hazreti Allah'ın emrine uvar ve Hazreti Allah'a secde secde edin demeseydi demeseydi nereyi gösterirse oraya dönecektik. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i ilk hicret buyurduğu zaman Kudüs'e doğru dönüp secde etmiyor muydu? Ediyordum. Nitekim Mescit Medine-i Münevvere'ne mescid, Medine Münevvere mescid diye, iki kıbleli Mescid diye öğlen namazında gelen vahiy ile Kudüs'ten Mekke'ye doğru dönerek ay bir öğlen namazını hem Kudüs'e hem de yarısını Mekke-i Mükerreme'ye Mekke Kabe'ye doğru kılmadılar mı? Bakın nedir onları böyle döndüren? Hazreti Allah'tır. Evet onun emridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde Hazreti Allah Celle Celal ''Ey İblis, neye secde etmiyorsun?'' ''Ben emrettim'' diyor Hazreti Allah. ''Ben emrettim.'' Sen Adem'e secde etmemekle onu küçük düşürmüyor, ona şey yapmıyor, bana isyan ediyorsun. Çünkü evet. emri veren benim diyor. Şimdi bu noktada bir an için insan gözlerini kapatıp iç alemine dalıp ''Ya Rabbi bu hadiseler ne hikmetler ifade etmektedir'' diye düşünmeye daldığı zaman Dönüyor, diyor ki melekler Allah-u emrine uyuyor, Hazreti Adem'e secde ediyor, öyle mi? Evet. Bunların içerisinde bir iblis var, o etmiyor, küçük görüyor ve secde etmem diyor. Çünkü bu bir insandır, beşerdir diyor. Öyle mi? Bundan sonra gözlerimiz kapalı, iç alemimizdeki vasiretle 20. asra dönüyoruz, insanlığa bakıyoruz. Diyoruz ki aman ya Rabbi, bugün meleklere verdiği emri bugün insanlara vermesin diyoruz. Öyle mi? Bugün Hz. Allah, Hz. Adem'i gösterip meleklere buna doğru dönüm secde edin buyurmuş. Bugün Hz. Muhammed'in Mustafa ile beraber başlamış, kıyamete kadar insanlara da Kabe'yi göstermiş, Kabe'yi bu tarafa doğru dönün diye secde edin. Meleklere verilen aynı emir insanlara da verilmiş mi verilmiş? verilmiş. İnsanlar meleklere uymuş bir kısmı emre itaat etmiş, kâbe'nin taşı dememiş, toprağı dememiş, Hz. Allah emretti demiş, nasıl gelinecekse adresini alıp soğuk sıcak demeden secde edeceği yere gelmiş, gelmiş toplu veya tek, tek bir yerden seccadesini serip toprağın üzerinde temiz bir toprak nerede bulduysa orada durmuş. Hazreti Allah'ın emrine uyarak secde etmiş. Bu adam secde etmekle niye benzedi? Delilse ne düşünür insan? Meleklere benzedi. Onlar da secde etti. Etmeyen var mı? Var. E o zaman oturup düşünmek lazım. Çok acı bir şey. O zaman oturup düşünmek lazım. Seçte etmemekle benzediğimiz nedir? Ne duruma düşüyoruz? Böyle mi? Ne hale düşüyoruz? Çünkü aynı kapıda mağaza ediliyor. Hazreti Allah imlise, o bulunduğun yerden... ama Allah ben öyle çok şeyde değilim. Doğrusu şu da şu da vardır ki illa ibadete senin kullarında minhumu muhlesiin ihlaslı kullarına da bir şey yapamam diyor. Ha, ihlaslı kullarına bir şey yapamam. Onlara yapar. Bir takım uğraşmaları olsa da onlar beni şey yapardı. O haber taraf ederler yine ibadetlerine, taatlerine giderler. Nitekim peygamberimiz bir gün mescidin kapısında rastlıyor. Ey melun buraya niye geldin diyor. Niye geldin? E geldim diyor. Geldim. Efendim peki ümmetimi neden ya, o Kur'an okumaktan alıkoyuyorsun deyince? Onlar Kur'an okuduğu zaman ben ateşin karşısında kurşunun eridiği gibi eriyorum. E, ne yapacağım? Tabii erimekten sana koyacağım Peki niye namazdan alıp koyuyorsun? Onlar namaza gitmeyi zaman böyle destereyle biçilir mi? Böyle kesiliyormuş gibi hazır koyuyorum diyor. Onlar namaz kılıkça. Ve şeyim bu. Ha o zaman yapılacak. Bakın düşmanlığı böylece ortalık koyuyor. Ve böyle düşmanlık yapacağım. Dünyada yapacağın bir şey. kuran başka Kerim'in bir başka Önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, Efendim sağlarından, sollarından geleceğim ve onları sana ifadet ettirmeyeceğim diyor. Şimdi söyle bakın, ben bunu daha, evet. daha önce izah ettim, aklınıza almak, istemiyorum. ön nedir, arka nedir, sağ nedir, sol nedir, bunları. Evet. Çünkü bu şekilde bastırarak camiden, ibadetten, kahatten, Allah'a kurluktan, uzaklaştırdıkları var mı yok? Şimdi burada Cenab-ı Hakkın Celle Celalı'nu ne yaptığını göstermek üzere bakınız. Rabımız Celle Celalı'nu Hazretleri, onunla ait cennetini söyleyeceğim. are uh -oh. today sure.